Bazı sıddikiyye, şazeli ve kadiri tarikatine göre sülukun edebi. Da' nefseke ve te'al. Keşif, şuhud, takrib ve huzur makamına kavuşmak istersen, nefsini ve arzularını terk et ve huzura gel. Beni benden ayırmak istediğimde, benliği terk etmen gerek dediler. Kulu Allah'ın huzurundan uzaklaştıran benlik kelepçesidir. Onu terk eden tekrar huzura gider huzura varabilmenin edepleri aşağıda beyan olunmaktadır. 1. Keşif ve kerameti sarfı nazar etmekle, kemal-i muhabbeti kalpte servet etmektir. Sülük veya seyr-i başlangıcı bu noktadadır. Yani allah Teala'nın zatını, sevgisini, gayrinden hatta kendi bedeninden ve canından daha mühimsemektir. Salik, mülk yani maddeyi, melekut yani manayı, Hatta cennet sevgisini ve cehennem korkusunu bile aklına getirmeden mücerred ihlası kendine kanat etmekle ibadete yönelmelidir. Yani illetsiz ve gayesiz olarak. Sıddikiye'ye göre yalnız kalp, diğer tarikatlara göre hem dil ve kalp ile zikre devam etmektir. Küçük ve büyük günahların istek ve arzularından silinmek şarttır. Aksi takdirde boşa itikaf çekmiş olur. 2. Salik'in, Bedende bil cümle amelini tertemiz olan şeriatin kanunu üzere tatbik etmeye azami tedbirle gayret etmesidir. Salik'in ameli için en büyük düstur Resul-ü Muhteremin sünnetinin ihyasıdır. Burada salik'in dimağını ilmi mücadele, mübahese ve münakaşalardan temizlemesi şarttır. Hatta şüphe ve vesvese verici eserleri ele almaması gerekir. Dediler ki asli olan bilgi Bilgiyi terk etmektir. Bilgi tatbik etmek içindir. Başkaya bildirmek için değil. 3. Nefs ve bedenini batıl fikirlerden, lakırdı ve günahtan tövbe ile temizlemektir. Tövbeden sonra salik, iç ve dış telkinleri sarfı nazar eder. Aklını zahiri ve beşeri duyguların kelepçesinden tamamen ayırttırır. Tüm fena ahlaktan uzaklaşır. Aynı zamanda, Bedeni hareket ve tabi adetleri de bırakır. Oturduğu zaman konuşmayı duymaz. Sokaklarda dolaşırken açık seçikleri görmez hale girer. Halvete çekilir. Meleki kuvvetiyle kutsi ve ruhi alemine yönelir. Mekruhu bile terk eder. Mahlukun övmesini ve sövmesini sarf nazar eder. Dünya ve ehline zeval şüphesiz olduğu için onun faidesiz, vefasız olduğuna inanmaya çalışır. Nef'i isbata başlar. Yani nefsini ve bütün kainatı yoklukta bir tek varlığın Allah olduğuna inanır. Bu bakışla salik lezzetli ve hissi olan umum lezzetlerden yüz çevirir. En az kendisinin bir yolcu olduğunu bilmesi gerekir. Hadisi şerifte "Kun fi'd-dünyâ keenneke garibun ev âbiru Ya kendini bu dünyada tamamen garip ya da bir yolcu bil buyrulmuştur. Yani bir garip veya yolcu istirahat yerinde ne kadar çalışıyorsa o kadar ol. Yeme ve içmelerini hep böyle ayarla. Nefsinin hakkında da böyle. Diğer mahluka yardımcı, hizmetçi, faidelendirici olmaya çalış. Elindeki olan mal, can, mülkün değil. Allah'ın mülküdür. Sana emanet edilmiş, emaneti sahibinin hesabına korumasını bilmek gerektir. 4. Cenab-ı Hak Teala'nın varlığına, birliğine ait tevhid ilmine devam etmektir. Yani Cenab-ı Vacibil Vücud'un, icmali de olsa sıfatlarını ezberlemek, o zatı tenzih etmekle zikir ve ibadete devam etmektir. Burada da salik, umum resim ve adetlerini terk etmeye çalışır. Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir sevap talep etmez. Bu dilekle bir kader ilimkan. Farz, vacip ve sünnetlerle meşgul olur. Bundan fazlasını terk eder. Sair vakitlerde tecrid, tefrit, tevhid ile uğraşır. Tecrit, tefrit ve tevhid olmaksızın ne suluk ne de seyri suluk sahih olur. Salik bunları şeyhinden öğrenir. 5. Ruhsat ile amel etmeyi, bid'at, tembellik, gazap, adavet, kin tutmak ve intikam almayı terk eder. Bunlar da ruhi hastalıklardır. Bununla beraber tüm maksatları terk eder. İlahi ente meqsudi ve rida matulubi Ey benim Rabbim! Bütün maksadım sensin. Senin benden razı olmanı talep etmekten başka matlabım yok. Matlubum sensin, der. Her aklına dünya geldikçe, Rabbena kelimesiyle, El-Berru Celle Celaluhu ismine sığınır ve yalvarır. 6. İç ve dış düşmanından sakınmaktır. Dış düşman, münkirlerdir. Telkinlerini sarf nazar eder. Münkir adam daima senin eksik tarafını tespit eder. Kendilerince eksik gördüklerini söyler. İşte mürid onları dinledikçe, vesvese ve şeytanın saldırısına uğrar. Salik bu yüzden, Üstadının hakkında düşü düşüverir, iflah olmaz. Onun için fasık ve münkirlerden sakınmak ve kaçınmak gereklidir. İç düşman, akli, hissi suretler, nefsin hevacisi ve vesvesedir. Bunlar içte olmadığı müddetçe şeytan insanın içine giremez. Olduğu takdirde şeytan onun içine girer, içten endişe, dıştan korkuyu verir. Bu kalbe üzüntüyü getirir. Tenha olduğu zaman şiddetli korku, halk içinde olduğu zaman şiddetli evham hastalığına yakalanır. Bundan kurtuluşun tek çaresi, başta ilk telkinin akışını dinlememektir ve mürşidin gölgesine sığınmaktır. Aksi takdirde ya saraya girer ya inkara döner. Hatta zayıf akıllılar bu yüzden intihar ederler. Kimisinde dima ve beyin uyuşmasından baş ağrısı, Kimisinde üzüntü ve kederden mide ağrısı olur. Kimisi de hayali cisimlerin korkusundan kalp krizi geçirir. İşte bunlara işareten, ''İnnel hikmete le tenzilu mine'l-semâi, felâ teduhulu kalben fîhi gammu gadin.'' Şüphesiz hikmetler gökten iner. Fakat içinde yarının gamı olan kalbe girmez. Mealindeki hadise binaen erbab-ı tasavvuf korku ve gamdan endişelidirler husus Sıddîkîler, salikleri keder ve korkudan kurtarmak için sevgiyi prensip ettiler. 7. Cenab-ı Hakk'ın likasını büyük bir ümitle temenni etmektir. Burada salik, mahcubiyetten daha fazla aşk, sevgi ve ihtiyakla yâre kavuşurum diye iradesini harcar. Fakat lika, ihlasla muhabbete bağlıdır. İhlas ve muhabbet ne kadar fazla olursa o kadar faideli olur. Yara varmanın çaresi, ibadetle yarılmaktır. Yani bir taraftan salik, beşeriyetini helal kazanç ve helal maişetle besler, diğer taraftan da ruhunu aşk ve muhabbetle besler. Hangisi ilerledi ise, öbürünü onun seviyesine çıkarır. Men اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ Kim Allah'ın likasını severse, Allah da onun likasını sever. Hadisi şerifine binaen salik, Sülük ve seyri sülüke başlar başlamaz şuna inanır. Allah Teala beni sevdi ki bana tövbeyi nasip etti. Hem Allah Teala beni sevdi ki likasının arzusunu nasip etti. Çünkü onun bana hayrı ilham etmesi benim ona kavuşmama alamettir diye güvenir. Ona düşen aşk ve samimiyetle yola devam ve rızasını talep etmektir. Hemen kana yerju Rabbi, rabbih fe liyamal amalan salihan wa la yushrik bi Her kim Rabbinin lıkasını umarsa salih amel işlesin ve ibadetinden dolayı Rabbine hiçbir şeyi eş tutmasın. Mahalindeki ayete binaen salik zati muhabbetinden başka her şeyi sarf nazar eder. Kemali ihlas ve muhabbetle ibadete yönelir. Kulun bu vazifesi tekmil olduğu andan itibaren Rabbani cezbeler, iştiyak ve inayet salik'in elini tutar. Onu yukarıya çeker. Yar, geda olmayan ağyârın elini tutmaz. Kul geda olmadığı müddetçe yarinin likasını boşa temenni etmiş olur. Şu halde salik'in kalbinde samimiyet ve ihlas oldu mu cezbe ile inayet onu esveli safiliğinden âlâ-yı çeker. 8. Teslim olduğu üstadının sevgisini servet edinmektir. Akıllı bir salik, bu servetle üstadının işaretlerinden beşaretler alır. İşaretleriyle yasakları terk eder. Beşaretiyle hayırları işler. Kabiliyetli mürid bununla belli olur. Eğer mürid kabiliyetli olursa, çoğu zaman şeyh de onunla kamil olur. Kamil bir üstad, kabiliyetli talebe bulamazsa, kapalı bir sandık gibi gelip gider kimse fark etmez nitekim gafsı hizani kutsesi ruhu minah kitabında şöyle buyurur müridin üzerinde mürşidinin işaretlerini araştırması vaciptir çünkü mürid üstadın işaretine göre amelini tatbik eder müridin mürşidinin ibaretlerini araştırması helaktir yani mürid şeyhinin söylediği ibare ve ibaretinin suretine kelime ve cümlenin doğru veya yanlışlığına bakamaz. Zira mürşit kalbine gelen manayı bazen tam, bazen de kesik olarak beyan eder. Eğer mürid, lafzın suretlerini ararsa, manasının yararlı tarafından mahrum olur. En son çare olan dağlama ile tedavi ise, ibare ve lafızların suretinin araştırılması da öyledir. Mürşidinin ibaresini tenkit eden, mürşidinin gözünden düşer. İbarenin tashihine izin verilirse başka, tashih faideli olur. Muşarun İleyh Efendimiz, Seyyid Taha'nın dergahında çok ihlaslı ve kabiliyetli bir zat vardı. Fakat ibarenin zahirine daha önem verdiğinden dolayı bilahere münkir oldu. Eğer o zat Seyyid Taha'nın işaretleriyle amel etse idi ve ibarelerin suretlerine bakmasa idi başına bu felaket gelmezdi buyurmuştur. Hülasa, kamil zat ne kadar yükselirse o kadar işaretlerle konuşur. Hâli kamuflaj eder. Ayet ve hadisin dışında olan meseleyi yerine göre, zamanına göre, şahsa göre çok çeşitli kalıplarda bildirir. Salik işaretinden anladı ise amel eder. Anlayamadı ise filan gün şöyle dedi, bugün böyle der şeklindeki itiraza girmemeye çalışır. Şeyh Cüneydi Bağdadi, Sırri Sakati Kutsesi ruhum'a bir hikayeyi on kere tekrar ettiler, başka başka kalıplarda. Ancak onuncu keresinde her bir seferde neye işaret ettiğini anladım, buyurmuştur. Hülasa, mesneviyi Mevlana gibi kitaplar, bil husus hep bu şekildedir. Salike düşen ibarenin işaretinden beşaret almasıdır.